Günaydın. Yeni bir haftaya yine toplumsal hareketlerle ve vatandaş haberleriyle başlıyoruz. İlk haber sağlık ve teknoloji ilişkisine dair. Çocukların oyun parklarında baz istasyonları olmasın denilerek baz istasyonları olmayan parklar tarafından başlatılan kampanya şöyle açıklanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yani BTK'dan Bilgi Edilme Kanunu kapsamında 2013 Aralık'ta elde ettiğimiz bilgiye göre çocuğumuzun oyun oynadığı ve yaşadığımız sokakta yer alan ve yan yana duran aydınlatma direkleri üzerine bir firmaya ait iki adet anten için ve bir başka bir firmaya ait bir adet anten içinde güvenlik sertifikası verildiği anlaşılmıştır. Ancak iki aydınlatma direği üzerinde üç adetten fazla kutunun yer aldığı, dolayısıyla da güvenlik sertifikasında belirtilen anten sayısından daha fazla antenin yer aldığı düşünmektedir. Baz istasyonlarının ilgili yönetmeliğe uygun olarak kurulmuş olmasının ve güvenlik sertifikası taşımasının baz istasyonlarının çevresel zararlarının olmayacağı anlamına gelmediğinin bilinmesine karşın, baz istasyonunun yakınında parkta oynayan çocukların, ebeveynlerinin ve yakınında oturanların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine, tedirginlik ve ümitsizlik yaratmasına ilişkin değerlendirme yapılmadan, söz konusu mahallede kurulmasına anlam veremediğimizi belirtiriz. Kaldı ki insan sağlığını ne gibi etkilerinin olduğu sabit değilken yapılan işlemlerin yönetmeliğe uygun olduğunun belirtilmesi sem sakinlerine ve ebeveynlerine daha sağlıklı hissettirmemektedir. Bununla birlikte uzun vadede baz istasyonlarının insan sağlığına olan zararlarının ortaya çıkmasının muhtemel olmasına karşın mahallemizdeki çocuk oyun alanlarının bulunduğu bir mahalde baz istasyonu kurulması tedirginlik yaratıyor. Esasen Anayasamızın 56. maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek ve çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarının tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler denilmek suretiyle herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı için sürdürmesini sağlayan devletin görevini saymıştır. Bir diğer hususta TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü uzmanları marifetiyle hazırlanan çalışmalardan 15 Aralık 2008 tarihli çalışmada baz istasyondan çevreye yayılan elektromanyetik ışımanın yol açtığı elektrik alan değerlerinden farklı yüksekliklerde antenin tepesini 0.6 metre geçinceye kadar antenin çevresinde sağlık sınır seviyelerini geçen alan seviyeleri elde edildiği öğrenilmiştir. Anılan Enstitü tarafından yapılan 15.5.2007 tarihli ikinci çalışmada ise yurt dışına yayınlanmış olan raporlarda uzun vadeli etkiler konusunda tatmin edici araştırmaların henüz yapılamadığı ve kanser etkisi konusunda bilgi eksikliği bulunulduğu belirtilmiştir. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Direkçe Komisyonu'nun 25 Şubat 2010 tarihli ve 14 Noğlu kararında baz istasyonlarının çevre ve insan sağlığı bakımından tehdit oluşturduğu iddiasıyla meskun mahalleden kaldırılması ve gerekli araştırmanın yapılması talebini içeren direkçiler, İnsan sağlığıyla ilgili her türlü önlemi almak ve bu doğrultuda gerekli araştırmalarda bulunmak Sağlık Bakanlığı Teşkilatı'na görev ve sorumluluk olarak verildiği anlaşılmış. Ancak yabancı menşe ile araştırmaların takibinin ötesinde ulusal bazda kapsamlı bir araştırmanın olmadığı tespit edilmiştir. Özetle baz istasyonunun çocuk parkına ve semt sakinlerinin yaşadığı evlere yakın lokasyonda kurulması, güvenlik sertifikasının aksine aydınlatma direklerinde daha fazla antenin yer alması, bir adet dahi olmasının olumsuz olduğu düşünülmekte ancak güvenlik sertifikalarında belirtilen sayıların dışına da çıkılması, tutarsızlık olması sertifika verilme ciddiyetini de sorgulatmaktadır. Semt sakinlerinin ve ebeveynlerinin psikolojisini olumsuz etkilemesi, sağlık üzerinde olumsuz etkisinin olacağının kanısıyla tedirgin olunması, anten sayısının zaman içerisinde artmasıyla sağlığı daha fazla tehdit ettiği düşüncesiyle ümitsizliğe mahal vermesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ulusal araştırmalarla belirlenmemesi nedenleriyle söz konusu baz istasyonlarının meskun mahalden kaldırılmasına çocuk oyun parklarına yakın olmayan ve kullanıcıları mağdur etmeyecek şekilde farklı bir alana tekrar konumlandırılmasını talep etmekteyiz, diyorlar bu kampanyada. Bir sonraki haber ise Çorluları ilgilendiriyor. Çorlu merkezinde Pugedon, sokak hayvanları için Akıllı geri dönüşüm kutusu istiyoruz diyor kampanya başlatan Ayşe Kaya ve şu şekilde devam etmiş. Bu kutu Çorlu'da sokak hayvanları için geliştirilmiştir ve sosyal sorumluluk projesi kapsamındadır. Kullanımı oldukça basit bu kutu. Hayvanlar için mama ve su ihtiyacını karşılamakta. Üstelik ekstra çabaya gerek kalmadan hepimizin başına geldiği gibi Çorlu'nun her yerinde Çöp kutusu özellikle de geri dönüşüm kutuları bulmak zor. Gündelik hayatta aldığımız bir pet şişe suyu çoğu zaman tüketemiyoruz. Bu durumda yapacağımız şey elimizde kalan suyu bu sihirli kutuya dökmek ve boş şeyi yine sihirli kutunun içine atmak. Kaybımız sıfır. Fakat kazancımız bir can. Türkiye'de her geçen gün sokakta yaşayan hayvanlara karşı yardım bilinci katlanarak yükselmekte. Durum buyken bireysel çabamızı toplumsal çabaya dönüştürmek hepimizin insanlık görevidir. İnsan düşünebilen bir varlık oysa. Hayvanlar bizim yardımımıza muhtaç. Yemek bulmak, su bulmak, barınak bulmak onlar için oldukça zor. Türkiye gelişmekte olan bir ülke ise eğer hayvanları da unutmamamız gerekiyor. Belediyeler bu konuda bizlere yardımcı olmalılar. Çevremize ve sevimli dostlarımıza, yaşam alanımızı paylaştığımız bu canlara sahip çıkalım. Çorlu Belediyesi'nden bu konuyla ilgili bir çalışma isteyelim diyor Ayşe Kaya bu kampanyasında. Yasemin Öz'ün kampanyası ise korkunç bir dramdan bahsediyor. Sudan'da Müslümanlığa geçmek istemediği için idama çarptırılan Meryem İbrahim'in idam kararı durdurulsun. Bebeği 2 yaşına girince idam edilecek diyerek başlattığı kampanyasında dini Hristiyanlık olan birini zorla Müslüman yapamazsınız zorlama yoktur Müslümanlıkta. Bu insan idam cezasını hak edecek bir şey yapmadı şeklinde açıklayan Yasemin Öz dikkatleri bu olaya çekmeye çalışıyor. Sonraki haber Marmaris'liler ve doğa severler için Marmaris Çubuçak orman kampındaki ağaçlar kesilmesin diyor. Çubuçak Sevdalıları ve devam etmişler. Türkiye'nin en büyük kamplarından biri olan Marmaris Çubuçak Orman Kampı'nı ve doğayı seviyoruz. Özelleştireceğiz diye ağaçlar kesilmesin, ağaçların yerini villalar almasın diyorlar bu kampanyada. Bir sonraki haberde İzmirlileri bu sefer ilgilendiriyor. Menderes esnafı ve sanayi sitesinin sorunlarına çözüm isteyen Burak Badak başlatmış kampanyayı şöyle diyor. Menderes'te 200'ün üzerinde demirci dükkanım var ve 2 senede 2 kere şikayet edilerek adeta sürgünün edilir bir şekilde yerimden oldum. Benim boşaltılan dükkana yine demirci bir esnaf girdi. Yeni dükkanda şikayet edildi. Sanayi sitesi olmadığından dolayı keyfi sürgünde yaşıyorum diye şikayet ediyor kendisi. Ve son haberimiz. Hatırlarsınız geçen günlerde Uğur Dündar'ın Cumhurbaşkanı adayı olması çağrısı vardı. Şimdi de bir başka çağrı var benzer şekilde. Bu sefer kampanya başlatan Ekrem Aytekin diyor ki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun. Mansur Yavaş CHP ve MHP tabanını seslendiği gibi diğer parti ve sosyal topluluklara da seslenebilmektedir. Evet bakalım Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken daha kaç bu şekilde kampanyayla karşılaşacağız? Değişim dolu yeni bir hafta geçsin. Esen kalın.